Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.